Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Hazirahim aleyhisselamın tevekkülü konusu inşallah. Her peygamberin ayrı bir özelliği olduğu gibi Hazirahim aleyhisselam adetlerinde bu tevekkül konusu onun ayrı bir özelliği. Allah Teala bizlere Enbiya suresinde bu konuda eşhediniz billah bismillah Iz qale İbrahim li ve kavmihi İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine milletine toplumuna şunu söyledi. Hz. İbrahim aleyhisselam onu annesi gizli doğurma zorunda kaldı İbrahim Aleyhisselam'la. Aynen Musa Aleyhisselam gibi. ikisinin burada benzerliği var. Babil hükümdarı olan o günkü Nemrut denen aleyhillâhne gördüğü bir rüya üzerine çocukların doğumunu yasakladı. Bunun için aklınca tabi önlem aldı. Erkekleri kadına birbirini ayırdı yani bir diktatör olarak güçlü bir imparator olarak elinden gelen önlemi aldı ama tabi kader ilahi bu değişmez değiştirilemez öyle oldu ki Hazir İbrahim'in babası Azer bir iş için Urfa'ya şehre gönderildi Orada hanımı bunu gördü karşıladı eve gittiler ve Hadıvelle selam babasından annesine intikal etti. Annesi bahtaki hamile kaldı. Eğer açıkça hamile olduğunu söylese bildirse ve doğumunu açık yaparsa hem çocuğu öldürülecek hem kendi öldürülecek bunun için hatta kocasından bile gizledi ona bile söylemedi hamile gebe kaldığını doğum yaklaşınca hemen şehrin dışına çıktı bir mağaraya girdi o mağarada yavrusu Hazi İbrahim'i orada doğurdu tabi Urfa'ya gidenler bilirler halen mağara duruyor o mağara şu anda ziyaret ediliyor. Gerçekten bir peygamberin tabii doğduğu yer olduğu için de çok kutsal, manevi feyzi bir yer mağara. Allah Tanrı'nın orada bir su da verdi şimdi mağarada. Tabii doğumda biliyorsunuz hanımlara su da gerekiyor temizliği için. E Yüce Mevla her şeye kadir muttaktır. Hemen yerden bir de su fışkırdı. Güzel şıbalı fışkırdı. Annesi yavrusunu mağarada doğurdu ama tabii eve götürme korkuyor, eve götüremedi ama. Mağarada yavrusunu tek başına bıraktı, evine gitti. Akşam üzeri, o gün orada kalmış. Sabah olunca tabii bir ana yüreği, ana kalbi gece uyuyamamış. Yavrucu mağarada ne olacağı belli değil o dönemde e, vahşi canavarlar daha da fazla sabah erkenden mağaraya geliyor yavrusunun dolaşma, bakıyor mağaranın kapısında aslanlar duruyorlar tabi kadın muazzam üzülü eyvah Bunları yavrumu parçalamışlar bu canavarlar diye kadın işi gidiyor kanı donuyor Nefeçe geçiliyor. Öyle duraklayınca aslanın biri Allah tarafından konuşuyor diye geliyor. Korkma korkma. Biz İbrahim'e dokunmadık. Onu biz kuruyoruz, koluyoruz onu böyle Bizden korkma gir diyor. Kadın girip bakıyor. İbrahim Aleyhisselam gerçekten neşeli çocuk. Parmağını ağzına koymuş. parmanı da süt geliyor çocuğa. Orada, bu şekilde bir zaman çocuk orada bakıldı. Artık diğer çocuklarla e, eşi bir duruma gelince, önceki doğan çocuklarla annesi bunu aldı, evine getirdi. Babası, Allah'ın Hikmeti Azer babası ismi, Nemud'un birinci adamı. Hem babası put yaparmış, bunları satıp da geçinirmiş. onunla o dönem kavmi de putçu kavim. tapan kişiler. İşte bir gün babası diyor ki İbrahim'ine oğluna, daha çocuk çağlarında yavrum diyor al diyor putları da götür bunları pazara. Orada bunları sat diyor. Babası bunlara götürürken satmaya putları başını üstüne koyup götürülüyor babası. Onlara tazı için. Hazir İbrahim aleyhisselam onlara bir bağlıyor e bağlıyor. Yerde sürükleyerek götürüyor tabi. Bu üzerine hem babası hem de kavmi buna kısınca şöyle diyor işte. İz buradaki iz, üzü kür anlamında Allah Teala buyuruyor: Habibim Muhammed'im şu zamanı hatırla kâle libihi ve kavmihi hadibem aleyhisselam hem babasına hem kavmine şu sözü söyledi mâ temasil nedir bu temasil temasil timsalin çoğulu timsal gölgeli resim yani üç boyutu olan eni boyu yüksekliği olan resimlere timsal deniyor. Eğer üç boyutu olmasa yani eni boyu yüksekliği olmasa onlara da suret yani resim Arapçada. Bunlar timsal e, gerek hayvan e, timsali yani heykeli olsun gerek insan heykeli olsun bunlara timsal deniyor. İşte insanlardan ne hikmetse, kendileri evlerine yapıyorlara bunları, sonra bunları kutsallaştırıyorlar, onlara tapınıyorlar. Hazreti İbrahim soruyor şimdi, nedir bu timsaller, heykeller? اَلَكْتِيَنْتُمْ Akifun size Sizler bu yüzden duruyorsunuz. Yani saygı duruş yapıyorsunuz, bunlara secde yapıyorsunuz, bunlara tapınıyorsunuz, Peki neden bunu yapıyorsunuz? Bu taşlara, heykellere diyor. Bunun gereçleşini soruyor. Bunun anlamı ne? Niçin bu taşlara, putlara, heykellere tapınıyorsunuz diye? Bakın henüz daha çoluk, gençlik, yeni gençliğe çağına geliyor. O çağda babasına kavmine soruyor. Fakat tabi kutperestler bunun nedenini açıklayamıyorlar ama şimdi. Yani bir gereği bulamıyorlar. Ne diyorlar? Kalu vecidne abâ annelhe abidin. Bize diyorlar, babamızı böyle bulduk, öyle gidiyor işte bu diyorlar. Yani bizim babalarımız böyle yapardı. Biz böyle yapıyoruz. Nedeni, hikmeti gerekçesi yok. Çidiyim şey yor tadı. E bir insanın babaları böyle yapmakla tabii kişiyi bu kurtarmaz tabii. Hz. İbrahim Aleyhisselam Bakın bunlar şöyle buyuruyor. Tabii Peygamber. Hala. Le kuntum, ve aba öyküm. Sizler de babanızla fil valali mübin. Açıkça bir dalate sapıksınız diyor. Yani siz de babalarınız da açık bir dalate sapıksınız sizler diyor. Bu kavim bu babilerin toplum. Putlarının aleyhinde konuşan hiç kimse o kadar görmemişler. Yani çoluğu çocuğu, hastası, yaşlısı, kadını, erkeği herkes putlarını sayarmış, putan tapınırmış, onlara sevdürüş yaparlarmış. İlk defa böyle bir şey duyunca kalu, eci etbil hakkı elemente laibin Sen diyorlar yani şaka mı yapıyorsun? bizim ağaçlara dalga mı geçiyorsun yoksa bir gerçek mi söylüyorsun bunu yani bu neye böyle yapıyorsun diyorlar Hadi i Aleyhisselam şimdi bunlara tevhid konusunu işleme başlıyor tevhid zaten bütün hak dinlerin temel inancı tevhiddir Allah bir ricali ve başka ilah yoktur bir kimse allah Teala'ya inansa bile ama Allah'tan başka bir şeyi ilahlaştırsa kutsallaştırsa yine o kişi müşrik kurallaha korusun. şöyle buyuruyor Kâle ve Rabbüküm sizin Rabbiniz bunlar değil. Peki kim Rabbiniz? Yani ondan beden Rabbüs semavati vel erdi işte yerlen gökteyen Rabbisi silahınızda odur anlattı. Rabb, Rubiyet. Tabi onlara göre o zamanlar yerin Rabbisi başka, gökteyn Rabbisi başkaydı. Onların inancına göre haşlar nemrut yer yüzünden Rabbisi onlara göre, gök Rabbisi başka onlara göre. Halbuki şu alem evren bir bütün. Dönünemiyor. Haşa, yerin Rabbi, gökten Rabbi başka olsa ne olur? E Rabbi yer Rabbine darılırsa, kıdarsa, itiraf olsa ne yapar? Gökteki esbabı, sebebi, kaldırı götürür. Mesela, güneşin uzaklaşması yeryüzünden, enerjisinin sönmesi, zayıflaması nedir? Hayat duruyor. Bu işin alem bir bütün insanın da hayvanın da hatta bir küçük yoncanın bile bir yonca otunun bile bütün alemle bağlantısı var bir küçük yoncanın bile hava alacak, oksijen alacak yani karbonhüsü alacak tabi onu alıyorlar e, gönül ışını alacak toprak alacak, su alacak yıldızlar adına şuhasından yararlanacak Demek ki bir yonca otunun bile bütün bir alemde bir bağlantısı var. Bunlara öyle buyuruyor. İşte ey baba diyor babasına. Ey kamim, akrabaların yakınları bunlara haşa bu taş parçaları bunlar Rab değildir. Bunları sizler elinizle yapıyorsunuz bunları sonra kutsallaştırıyorsunuz bunlara tapınıyorsunuz Halbuki sizin Rabbiniz yerlerin göklerin Rabbi olan Allah Cecalu'yu. Enlediği öyle Rabbimiz ki Onları O yarattı. Yerleri gökleri yarattı. Fıtratını verdi. Yani her birini allah Teala belli bir denge kanuna koydu. Belli bir yörüngeye oturttu. Yerleri gökleri. Alemlerde bir tek zerre başıboş değil. Bir tek zerre başıboş değil. Her biri belli bir kanuna bağlı. Allah'ın koyduğu kanuna hepsi bağlı. Bunlar. Bu kadar güneşin dönmesi, ayın hareketleri, yılının hareketleri, bu kadar galastiler, bu kadar varlıklar, varlıklar bakınız günümüzde uşaklar. Havada muazzam, geniş alan. o kadar teknolojisi var. Uçaklarında radarları var, her şeylere var. Yine de uçaklar birbirine çarpışıyorlar Gemiler çarpışıyorlar, çarpışıyorlar. Halbuki şu alemlerde bir yıldızın diğerine çarptığı kesinlikle vaki olmamıştır Elledi fotara Allah onlara yarattı. Allah'ın her birini bir fırtahat karnına bağladı. Kendi egzelinde ne kadar bir saatte dönecek? Yörüngesinde ne kadar olacak? Hangi öde dönecek? Bütün bunlar bir karnına bağlandı. Ve ene, ben de diyor Hatibim Aleyhisselam Allâ zâliküm mine şahidim. Ben de buna şahidim diyor allah Teala peygamberlerine e, yerin, göğünün, nizamını Mevlam gösteriyor onlara. Her peygamber, peygamberlerin her biri, onların gökteki durumu bilirler. Güneşin görevi ne? Nasıl yaratılmış? Ne yapıyor? Ne ediyor onlar? Onu bilirler. Sonra, tabi kavmi bununla başlamıyorlar. Buna bir cevap veremiyorlar. Sırf kutçuludan e, kanatlanan o inançlarından da kapamıyorlar. Bununla ayrılıp gidiyorlar. Bu arkadan şöyle diyor. Ve tallahi Allah-u Teala'ya yemin ederim ki leekidenle ıslâm-ı hüküm. Sizin putlarınıza bir şey yapacağım ben diye. Keyit gizlice onlar bir zararımı anlamına geliyor. Sizin putlarınıza ben diye gizlice bir zarar vereceğim onlara bir şey yapacağım diyor. Bâden tüvellü müdbirîn. Sizler hepiniz gittikten sonra biliyorsunuz her milletin bir bayramı vardır her milletin kendine göre tabi uydurmuşlar. Mesela günümüzde de bir Nevruz var, Nevruz bayramı diyorlar. Nedir bu? İşte ateş perişlerin Nevruz'u mutlaka. Ateş perestlerin bayramı. Bu ne gibi? Bu Babillerin de bir milli dini bayramları varmış. Bunlar o bayram günlerinde her bir ev halkı hale, mabetlerine büyük mabetleri varmış, işçilerin de varmış. Bunların her bir ev halkı mabetlerine en güzel yemekleri getirirlermiş, koyarlarmış önlerine. Ondan sonra hiç kimse kalmamak koşuluyla herkes dışarı giderlermiş. Yalnız ağır hastalar işte gözleri görmeyenler, çocuklar kalın kalıyormuş. Bunların o barengi yakınmış. Halk sabahtan tabi onlar için bir heyecanı gün onlara göre. O dini bayramları, en büyük milli bayramları zaten dikkat edin muhteremler bir toplum bir millet neye tapınıyorsa onların bayramı tapındıkları yerde başlar bakınız, dikkat edin bana efendim Tabii konuşabiliyorum. konuşabiliyor orada başlıyor muhtemelen mesela biliyorsunuz İslam'da iki bayram vardır Ramazan, Kurum bayramı vardır nerede başlıyor bayram, camide başlıyor işte camide başlıyor Sabahtan bayram namazı ile hutbesi ile bu iki bayram camide başlıyor. Demek ki bir toplum veya hatta toplumda bulunan bazı kişiler eğer Allah'tan başka bir şeyi tapınıyorlarsa, onlar ne yapıyorlar da o bayramlarında tapındığı yerlerine gidiyorlar ve saygı duruşu ile onların bayramı başlamış oluyor. Şimdi bu toplumda Babillerde erkeklerden tabii geliyorlar muhabbetlerine Büyük mabet, putane varmış. Kapıdan girince hemen kapının karşısında en büyük putları altından yapmışlar altından. Gözleri mücevherden, kulakları şundan bundan öyle bunu süslemişler. Bu putu kendileri yapmışlar. Altını kendileri dökmüşler. Ama sonra o en iyi putları olmuş. Eşe ona tabi tapı tapınıyorlar. Onun dışında daha çok küçük putları da varmış. Puthaneye geliyorlar. Her bir aile imkanı ölçüsünde en güzel bir şeyleri pişirerek getirip oraya koyuyorlar. Bunları tabi saygı duruşu yapıyorlar, işte icabında kimi eğiliyor, secdeye kadar varabiliyor, ağlıyorlar, onlara yaloyuyorlar, dua ediyorlar, zavallar. Diyor ki Hazreti İbrahim ama hadi İbrahim, bak sen de gel. Bu en büyük bayramımız, geri kalma. O da başını bir şeyle sarmış, yani başlık ağrıyormuş gibi. Onunla beraber biraz gidiyor, artık ben diye yürüyemeyeceğim diyor, hastayım diye indiğin sakayım hastayım yürümeye gücüm takatim kalmadı ben gelemeyeceğim diye yere oturup kalıyor arada onlar tabi gidiyorlar onlar gidince ve Aleyhisselam putaneye geliyor bakıyor en büyük put önünde yanında arkada çok putlar var önden tabi yiyecekleri var Hazire marastiram şu alay ediyor onlara. Ela ekülün. <gülüyor> başka kelime geliyor bu. Niye yemiyorsunuz? Abi bunu sizi yaptılar. Neden yemiyorsunuz onlara? Diyor. Feci alehum cüza'den illa kebiren lehum. Eline tabi balta almış ve ata balyus neyse eline almış. Ne kadar put varsa puthanede yani heykeller insan şeklinde, onlar her birisini kırıyor, parçalıyor. Hatta cüza ufak ufak parçalara ayırıyor bunları, parç parça ediyor. İlla kebiyoran lehüm ancak büyük potu dokunmuyor. Elindeki baltayı da ve hatta baluzu da büyük potun omzuna asıyor. Tabi neden? Gerçek biraz şey işte Allah. Lel lehüm ilehi Ta ki onlar dönüşten bunu görsünler de kendisine dönüp geçtikler bakalım. O sabık kavim putperestler şiir dışında barem yapmışlar, piltik yapmışlar, tabi oynamışlar, gülmüş, eğlenmişler. Akşam üzere şehre girince yine bunların adetleriymiş. Önce putaneye oluyorlar. Orada yine putlara tekrar bir saygı duruşu yapıyorlar, secde ediyorlar. Ondan sonra ele edecekler. Fakat bir bakıyorlar ki bütün putlar kırılmış parçalanmış. Paramparça. Onların tabii haşa ilahı bu. Bâbıltarı onların akılları almıyor bu. Nasıl olabilir bu? diye <gülüyor> birbirine soruyorlar kâluğu bir aleyhine, bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı acaba diyorlar. Şimdi tabii insan bir düşünsen mantık ile ilah diyorlar, yani tapınıyorlar, kutsallaştırıyorlar, onları koruyacak güya. ya. Ama ilahları kimin de koruyamıyor yani? Kimin koruyamıyor tabii? Birbirine sürüyorlar şimdi bizim ilahlarımıza vuracak, kim yaptı kim yapar acaba bunu? İnnehu lemine zalimin diyorlar. İnnehu bunu yapan, lemine zalimin muhakkak yok, zalimlerden diyorlar. Kim yapmışsa bunu diyorlar. Yani putları kim kırmışsa, yani yeryüzü en zalimi, en aşağısı, nasıl yapar bunu diyorlar. Kalû <kâlu> diyor ki bazıları Semina Feten Yezgürühüm biz yıllar bir genç duyduk bunun aleyhinde konuşan bir genç diyorlar. Yukarlı İbrahim ona İbrahim denen bir genç var işte o genç bu ilahlarımızın aleyhinde konuşuyordu yapsa bunu o yapmıştı diyorlar şimdi tabi Hatifem Selam, bunların putları konuşuyor. Onları da sürüklüyor. Hakaret ediyor onlara. Buradan bunlar delil çıkararak ancak ki bunu o İbrahim yapmıştır diyorlar. Kalu. Bu da diyorlar ki o toplumun, devletin ileri gelenleri. Fetubihi <gülüyor> ala eğer nasi onu çabuk getirin bakalım. Burada fevtü fa fa'yı takip edeniyor buna. Hemen koşun, acele, onu yakalayın, getirin bakalım. Allah eğer Yunanlısı, insanların gözüne getirin bakalım. Yani orada cezasını vermeyin. Böyle bir ceza olsun ki ibet olsun diyorlar. Getirin bakalım onu. Lan Le lehüm onu tanıyanlar hem burada şahitlik yapsınlar. Tabi arıyorlar Hazirem Aleyhisselamı buluyorlar, bunu yakalayıp yakalpaşa getiriyorlar. Ne orada, devletin gelenleri de orada, bunu getiriyor oraya. Kalu. Şimdi Hazirem Aleyhisselamı Soruya çekmeye başlıyorlar kendisini şimdi. E ente fe ente hada. Sen mi bunu yaptın diyorlar. Sen mi bunu yaptın? Biyatı ya İbrahim. Ey İbrahim, biz ilahlarımıza bunu sen mi yaptın? Nasıl yaptın bunu? Bunun üstüne sorguya çekmeye başlıyorlar. Kâle. Hazır İbrahim onun şu cevabı veriyor. Şimdi burada iki nokta var. Dikkatimiz çekilmesi istenen iki nokta var burada. Biri Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın tek başına bunlarla mücadelesi, ikincisi de bütün bir toplum, diktat rejimi yani öldürülmesi kolay da işkence edilirken bütün bunlara rağmen Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hiç çekinmeden kanlı olarak onlara cevap vermesi bakınız. Sürüyorlar ya İbrahim bizim ilahlarımızı sen mi bunu yaptın? haşa bu aşağılığı sen mi yaptın? Sen mi parçaladın bunları? Kale şey diyor. Bel fi'luhu kebîruhüm. Belki diyor. Yani yapmadım demiyor burada. Şimdi bakınız. Belki o büyük putunu yapmıştır. O yapmıştır. Madem o parçalanmamış, sağlam duruyor, o yapmıştır. Çünkü diyor, büyük put varken sizler küçük bu tapılıyorsunuz, o bunu kısalmıştır. Kısalmıştır. Burada İbrahim Aleyhisselam yaptığını inkar gizleme değil de, onları uyarı bakımından böyle konuşuyor şimdi onlara. işte bu yapmıştır fez e sorun bakalım bunlara. O kırılan putlara sorun bakalım. Bunu kim yaptı? İmkanı yen tekuvun dağıladı Eğer konuşurlarsa onlara sorun bakayım. Onlara bunu kim yaptı? Feracü ila enfehihim O anda bu toplumda bir uyanma oluyor o anda. Feragü Enfesihim bir kendilerine bir geliyorlar. Faka'in yönetim zalimin. Diyorlar ki birbirlerine gerçek o doğru söylüyor. E bu bu kendini kendilerini koruyamıyorlar. E bunlar konuşmuyorlar. Duymuyorlar. Taş parçaları bunlar. Biz niye buna tapınıyoruz? hemen nükisür ala rusiyim fakat ne etmesen bu sağ duyuları fazla dayanmıyor. hemen tersine dünyalar tekrar tersine dönüyorlar lekad alimte mahriyen تكون diyorlar lekad alimte sen biliyorsunuz ki ya İbrahim mahavlayen تكون e bunda konuşmazlar diyorlar yani konuşmaz, yürümez, duymaz kendini koruyamaz ya yani taş parçaları yani kendine bunu ifade ediyorlar Kale İrem aales bunları şöyle yürüyor Efe bune miun sizler Siler Allah'a bırakıp da Allah'tan başıya tabınır mısınız? Malaen fi hüküm şeytanlara yalvarıyor. Bunlara tapınsanız size faydası yok. Tapılmazsanız zarar yok. Yani bir zarar vermeye gücü yetmeyen, bir fayda sağlamaya gücü yetmeyen şeylere Allah Teala bırakıp da bunlara mesela tapılıyorsunuz diyor şimdi. Şimdi kendileri işaretler. Bunlara konuşmaz. Bunlar duymazlar. Bunlar bir şey yapamazlar. Yani aciz bunlar, taş parça cansız bunlar, kendilerini evin eder O zaman böyle diyor: Üf <gülüyor> yazık olsun sizlere. Hatta burada üf, yani size yuf olsun sizlere. Onlara verdi. Wilma size ve Allah'tan tapınılıklarınızda yuh olsun, yukarı olsun eğer aklınız varsa nasıl ilah olur bunlar nasıl bunlara tapınırsınız? <gülüyor> tabi cevaptan aciz kalıyor cevap veremiyorlar bu defa ne yapıyorlar ne kadar bağrı inançlar varsa he bunlar kırıcı olurlar Yani ne kadar böyle bağrı inançlar varsa he bunlar zalim olurlar, kırıcı olurlar. Çünkü Mevla'mız buyuruyor: "Sibil la vel kafirune humu Allah buyuruyor. Kafirler onlar zalimlerdir kafirler. Hangi çağda olursa olsun, nerede olursa olsun Bunlar her zaman zalimdir. Acımasızdır bunlar. İnsan şunlar bunlar, onlar kendi aralarında. Onlar gibi kim kafi değilse, onlara karşı bunlar acımasızdırlar. İşte bu Babil kavmi de bir peygamber karşısında tutunamayınca, onunla açıkça, münazireye, mücadeleye girişemeyince girişemiyorlar. Ne yapıyorlar? Hep baskı. Hep baskı. Ne yapıyorlar? Yani karşıki görüşe akılla, mantıkla, ilimle karşı çıkamayanlar ne yapıyorlar? Bu defa karşı görüşlerini baskıyla susturmaya kalkıyorlar. Her zaman böyle olmuştur. Böyle gider bu yani kafirler, Allah'u buyuruyor, zalim dediler, acımasızdırlar, onlar inançlarını savunamazlar. Hiçbir açıdan bunu savunamazlar. Gereçte bulamazlar buna. Bu defa ne yaparlar? Haklı olan karşı inançlı kişileri ancak baskıyla suturma kalkışırlar. Bu. Aynı şeyi onlar yaptılar. Kalu. Dediler ki şimdi bunlar İlere gelenleri, söz sahipleri harikuhu onu yakın, ateş yakın. Hz. İbrahim yani. Yani en fici bir ceza ile, işkence ile onu öldürün. Hem herkes görürsün bundan, gibet alsın diye onu yakınınız. Ven suru alih bakınız. Onu Hazret-i e Yakın ki İlhalarınıza yardım edin. bak Allah. yardım edecekler. Yani ilahları bunlara yardım edemiyor, bunlara yardım edecekler. İlhalarına yardım edecekler bunlar. Şu mantığa bakınız. İn kuntum fa'ilin. Yapacaksanız bunu yapınız derler. Bunun üzerine Nemud denen aleyhillâne İbrahim Aleyhisselam'ı karşısına alıyor. Ona şöyle bir soru soruyor. Ya İbrahim senin ilahın, Rabbin ne yapar? Yuhyi ve yumit diyor. Hayatı veren odur, öldüren odur. Hayatı veren. Yani cansız maddeleri yaratan, o cansız maddelere hayat veren, bilinç veren. Bakın Allah bu değil mi cezaliye? İnsan da böyle işte. Nedir bizim aslımız? Toprak maddeleri. Biz bundan evvel ayak altına çiğnenen toprak maddeleri idik. Veren gökten yağmur verdi. O yağmur abi gökten başka maddeler de geldi. O toprak maddeleri yani elemek, atom elementler çözümünde eridi. Bunları bir kökleri emdiler. Biz ne olduk? Bitkiye dönüştük işte. Elma oldu, budu oldu, kiraz oldu, şube olduk. Sonra yenildik, işildik, e, kan olduk, hücre olduk oldu, hücrecisi olduk. Sonra rahminde dönen yatağa atıldık. Bakın, toprak maddesiyken Allah Teala bizi nasıl yarattı? Canlı varlık olduk, akıllı, bilinçli olduk işte. Hazreti İbrahim böyle ona. Benim Rabbim yuhyi ve yuhmeyi bak. Hayat verir. Yani hayatı olmayan, canlı olmayan, cansız maddeye benim Rabbim o hayatı verir. Ve o öldürür. Hazreti İbrahim baktı ki cevap ver, Nemrut baktı ki o melun kafir tabi buna cevap veremeyecek. Ne yaptı? Şöyle dedi de ben o iş yaparım dedi. Yap bakalım. İki kişi getirir zindandan. Birinin kesin bunun kafası dedi. Kestiler. Bak bunu öldürdüm hayatta bıraktım bunu dedi. Ama tabi canısın adı hayat veremez. Hazreti İbrahim bu defa bu enfüsü dönüyor. Bu delile kaynağı afakıya geçti. Dedi ki benim Rabbim her gün güneşi doğudan getiriyor. Eğer sen rafsan, şu alemi yaratan sen isen, ta güneşin senin olması gerekir. Güneşi battan getir bakalım hele. Hadi. Getir bakalım. Ne yaptı nemmud? Dona kaldı. Ve bu deniyor. febud kefer. Dona kaldı. Tabi o getiremeyeceği gibi kal içine geliyor nemmurdunum peki sen Rabbin getirsin bakam diyecek oluyor. Ama getirir diye korkuyor. Hak ondan sormasın diye dona kalıyor da cevap veremiyor. Bu yüzden de hat Aleyhisselam bir zindana atıldı. Küçücük, karanlık sıkıcı bir yere elle ayakları bağlandı. Zindana atıldı. Ateşte yakılacak. Nemrut ilan etti bütün halkına putlarımızı kıran bir yakacağız. Herkes putların hayrı için odun taşıdın getirsin bakalım diye. Halk başlarına odun taşımaya başladılar. Hatta bakın ne kadar yani çarpıcı bir şey ki yürümeye gücü olmayan bazı yaşlılar hastalar bile emeğitere gitmişler çalışmalı onu getirmişler. Yani putlara yardımımız olsun diye. Odun taşıyorlar. Tabii kimi deveyle, katırla, sırtına taşıyorlar. Odun taşınıyor. Tam kırk gün kırk gün erkeği kadını odun taşıyorlar. Bir dağ gibi yığın hale geliyor. Ondan sonra bu odun yığını her tarafından tutuşturuluyor birkaç günde tam alev alıyor muazzam alev tabi sen göklere çıkıyor muazzam bir alev oluyor Nemrut emir veriyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a getiriliyor iki eli enseye bağlamışlar iki aya da bağlı getiriyorlar atın mu ateş ediyor Nemrut ama atamıyorlar niye atamıyorlar ateş yakıyor da muazzam ateş, dağ gibi ateş, alelere geliyor. Askerler hatiime atmak için ateşe yaklaşamıyor, yakıyor bunlar ateş, yakamıyor. Yakamıyorlar. Bu defa ne, nasıl yapalım, nasıl yapalım derken işte akıllarına geliyor, mancını kullanırım, mancını kullanıyorlar. İşine tabiufe gidenlere vardır muhteremler, onları bilirler, hala duruyor mancızlar kale üzerinde, iki man, iki direk yani, büyük direk. Ortasından bir demir birine bağlayan. O demir şu anda yok orada. İbrahim Aleyhisselam oraya oturtuyorlar. Böyle yaylı, çirkinli şekilde böyle fırlatarak atacaklar. Atacaklar kendisine. Atacaklar. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam oturtuluyor mancığın üzerine. Yaşı 18. gençliği delik alındı. 18 yaşında gençliği delik oturuyor muhancı üzerine tamamen çıplak ama soymuş elbislerini elbiselerini da doğma çıplak iki eli enseye bağlı iki eli bezleriyle bağlamışlar oturuyor muhancıya ateş yanıyor alev muazzam gökleri yakıyor bir alev yanıyor atacaklar tabi kendi sapık inançlarına göre tapılıyorlar bir şeyler işte dönüyorlar barışıyorlar şunlar ilahları için yani ayinler yaparak atacaklar. Artık atış atma zamanı yaklaşıyor. Tabi gökte melekler tabi görüp biliyorlar. Melekler ağlaşıyor melekler. Ya Rabbi bak senin İbrahim kulunu ateşe atacaklar bundan ya Rabbi. Bize izin ver. Bunu kurtaralım ya Rabbi. Rabbim o sizden yardım istemez diye Mevla hakkınız. İstemez. Yani onun tevekkülü İbrahim Bunun üzerine bir melek secdeye kapanıyor. Ya Rabbi ne olur bana izinme Ya Rabbi dayanamayacağım onun ateşe atılmasına gideyim onu kurtarayım. Buyur ki allah Teala İbrahim'e git ona sor. Eğer yardım etmene müsaade ederse onu yardım et. Hemen gel bir anla melek tabi. Ya İbrahim! Ağlıyor melek ne olur izin ver, seni kurtarayım. O tabi sürekli Allah'ın huzurunda ilanırsa, Allah'ın huzurunda, zikrullah meşgul. Sen kimsin? Rüzgara bakan melek benim. Bir anda fırtınaya katını koparırım, burasını darmadan ederim İbrahim sen güldü. Sen işine git bakalım sen de, sen işine bakalım. İbrahim ne olur işine gitsen bakalım gitti. Biraz sonra başka bir melek o seyirciye kapanıyor. Ne olur Rabbim bana izin ver. Onu ben kurtarayım. Yardımın sana dayanamayacağız. Buyur Rabbim git. İbrahim'in istes yardım et. O geldi. İbrahim ne olur bana izin ver. Ben kurtarayım. Sen kimsin? İşte yağmur su benim emrimde. Bir anda burasını deniz yaparım. Ateşi söndürürüm hemen Gül İbrahim Aleyhisselam sen git işine. Bana gerek değil. O anda artık mancırık böyle çekilmiş. Hazir İbrahim onasa artık fırlamak üzere havada. Cebbalasam dayanamadı. Ya Rabbi bana izin ver Rabbim. Peki bakalım. İstersen yakına bakalım. Zebrasıam geldi. Lokala ya İbrahim helle hacetin. Ya İbrahim ne olur bana izin ver. Ben seni kurtarayım. Kale: E meleke fela. İbrahim Şahin, hayır dedi. Sana acizim ihtiyacın yok. Hayır, sana bir şey istemiyorum ben. De. O anda İbrahim selam ateşe gidiyor. Havada Cebrail'dan bağırıyor. Kale: Feşşel Rabbike. Ol Allah'ta yardım işte. Bazen biz istemiyorsun Allah'ta yardım iste şemosa bari. Ateşe gidiyor. Kale: şu yabara bakma tella. Aynı ibare okuyor söyledi. ''Hasbi min suali, ilmi bi hali.'' dedi, o cevap verdi. Allah Teala benim halimi biliyor, bu yeter. Bir an, şöyle deme gerek yok. Dedi. Yani Allah Teala beni görüyor, halimi biliyor, biliyor. ben yarabı, şöyle deme gerek yok, dedi. Ve o anda ateşe, macerat çekilmiş ateşe, tam ateşe vardı, alevde yukarıdan giderken, buyurdu ki Allah Allah Teala, Kulna. Ela böyle biz emretik dedik ki ya naru, ey ateş, künü berden soğuk ol, soğuk ol, soğu bakalım. Ama buz gibi değil ve selamet. Tam Orta karar ol. Tamam mı? Hayır. Allah İbrahim, yani İbrahimime etraf yanacak. Isı mağazam olacak, alev olacak. Yalnız İbrahim'e karşı ona karşı soğuk ve selamette ol. Dondurma da, bu şey ol. İbrahim Aleyhisselam ateşe giderken, tabi gitti o anda, ateşin alevleri yalnız bağlarını yaktı. İki eli bağlıydı ya, bağını yaktı, eli kurtuldu. Ayak bağını yaktı, Elklar kurtuldu. İbrahim düştüğü yer bir çayır çimen oluyor. Oradan bir de su fışkırdı. Hala su var orada. Orada bir de su fışkırdı. Ve çiçekler oluyor. Biraz da gül. Kırmızı güller, pembe güller oluyor oradan. Etrafında. Düştüğü yer bu şekilde oluyor. Hadirem düştü oraya ama Hadirem tabi çıplak. Ağından doğma bir peygamber tabi, Allah'ı otoneye ediyor. Hemen Cebra Selam geldi, ona cennetten bir cennet gömleği getirdi ona. Cennet ipeğinden ona bir gömlek getirdi. Avucunu alsan, küçük parça olur avucunda. Giyince, bütün bedenini sarıyor, İbrahim Aleyhisselam'ın. Hatice-i Mümar Aleyhisselam düşünce, ne yaptı orada? Su da başında orada, tatlı su da var orada. Abdül'sün aldı, şükür namazına durdu, namaz durdu, namaz kılıyor. Fakat gerek Nemrut, gerekse Babiller, hadi İbrahim'in yanmadığını görmüyor onlar ama alevlerden ortaya düşmüş, ortaya düşmüş için etraf muazzam alevler, belki 100 metre alevler. Etin alem olduğu için bunun düş yeri bunları göremediler, artık onların kemiklerini de yanıp eredini zannediyorlar. Öyle biliyorlar. Ancak bir hafta sonra etrafi alevler sakinleyince baktılar. Allah Allah. Her taraf ateş kor. Üst üstüne dağ gibi korlar. Yalnız bir nokta, bir çevresi yemyeşil, çimen su da var. Çiçekler gülde de var. Hazreti orada namaz kılıyor. Yanında biri var. Orada bir göndermiş. Can sıkılmasın diye. Yanında bir var. Sohbetiyor. Ardına bir. O zaman Mehmet fark etti. Bağırdı. İbrahim İbrahim buraya gelebilir misin? E, gelirim tabi dedi. Oradan çıktı. Hiçbir şey tabi yanmadan. Yine İbrahim geldi. Yanına geldi. Şimdi İbrahim Arasetler ve son şu sözü söylüyor orada. Hasbiyallah Zeniyamel vekil diyor. Asıl giderken bakınız. Hasbi Allah, Zeniyamel vekil. Hasbi Allah, Allah bana yeter. Bakınız. Bir de biliyorsunuz, Hasbi Allah da de deniyor. Anlamı ne fark ediyor? Hasbi de yanlış kişi kendisi oluyor. Hasbi Allah, Allah bana yeter. Hasbi Allah olunca Allah bizi yeter anlamına geliyor. İbn-i Mustafa tek olduğu için ne diyor orada? hasbi Allah Allah bana yeter. Ve ni'mel vekil. Ne güzel vekilim o benim. Öyle diyor. Bu 18 yaşında beni tevekkülle oraya gidiyor. Şimdi ateş nedir? Adı cemaatimiz. Bir de ona bakalım inşallah. Ateş nedir? Biliyorsunuz yanıcı maddeler, her madde yanmaz. Kimi erir, kim buharla uçar gider. Yanıcı maddelerin her yanıcı madde'nin belirli bir ısıya yükselmesi gerekiyor. Yanıcı bir madde belirli ısıya gelince bir de oksijen gazı ile temas edince canlı olay meydana geliyor bakışladımlar. Ateş gelince. Şimdi bu yanan ateşin sörmesi ne gerekiyor? İkinciden biri gerekiyor. Ya yanacak madde bitecek ya da oksidenden teması kesilecek. Bakın şu Bu geliyor. Mesela bir mum yanan mum. Üzerine bardağı kapayalım. Hemen söyler. Neden? Oksidenden teması kesildiği için. Aynı şekilde soba da bunun gibi. Yanan bir soba Alevli yanıyor sabah. Her tarafı kapandığı kapandı mı sönüyor. Neden? Oksijen gazeteması kesildiği için yanıyor. Hatta bakınız Allah'ın koyduğu bir kura başlıyor burada. Mesela bir soba ocakta sobada odun mesela yanıcı madde yanıyor. Bu yanıcı maddendeki oksijen tabi tükeniyor zamanla. Ateşini sönmüyor ama. Neden? ısın hava hafiri yukarı çıkıyor etreden orada taze yine soğuk hava geliyor yani o kişiler akıbı oluyor oraya hatta büyük yangınlarda rüzgar çıkar mesela büyük orman yangınlarında tabi aşırı hava ısınma olduğu için hava ısınma yukarı çıkar etreden o soğuk hava dalga hücum eder rüzgar olur. rüzgar olur şimdi bir de azı cemaatimiz bu hava tabakasında azot gazı var %78 hem de azot gazı var eğer hava tabakasında bu azot gazı olmasaydı yangın hiç sönmez vermiş. Yani bu azot gazı ateşin söndürücü özelliği var arkadaşlar. Soğutucu özelliği var. Buna Hatta bir azot gazı püskürtürsün ateşe yan alışı onu söndürür. Şimdi bunlara baktığımız zaman azı cemaatimiz Allah Teala buyurdu ateşe ateş soğuk ol son Allah Teala dilediği an adı cemaatiniz oksjen oh gazı aldı havadan bakınız aldı ateşe oraya bir anda yani adı gazı doldu oraya aldı ateş bir anda söndü soğudu soğudu e bizim al yuvalarımız var alci yerde soğuduğumuz zaman bütün gazlar bizim içimde giriyorlar. Al yuvarlar, ne yapıyorlar? Aha, tahlil yapıyorlar, yani oksin alıyorlar. Bir al yuvarlara bakınız. Bilinçsiz varlıklar. Bunu yapıyorlar bunlar. Demek ki bu işe bilimsel açıdan baktığımız zaman da, yani olabiliyor. Tabi Allah yaşıyor ya şey yok, Allah öyle Ama buna bilimsel açıdan baktığımız zaman da, demek ki Ateşin yanması iş iki şeye bağlı. Yakacak malzemeye oksijen gazet temasına, oksijen gaz temasına kesiliyor, sönüyor. Hele azot gazı bunu hem söndürüyor hem bunu soğutuyor bunu, soğutuyor bunu. Sonra oradaki yanan maddeler bak ot oldu orada, bitki oldu, ot oldu orada böylece. Şimdi bitkisel yanan maddeler, ağaç gibi bir yanan maddeler. Bunlar yandığı zaman kül meydana geliyor. Oturur. Kül meydana geliyor. Bu kül nedir? Bu külde fotosyum karbonatlı meydana geliyor bakımın kimyasal olarak böylece. Hatta eskiler hatırlarlar az cemaatimiz, eskiden çamaşırlar kül suyu yıkanırdı çamaşırla bakınız. Yani kül suyu çamaşırı beyazlatır bakınız. Yani kül suyunda demek külde fotosyum karbonatı vardır. Eskiden hatırlarlar, eskiden karnı aran çocuklara kül suyu verirlerdi böyle. Yani kül suyu ısıtıp o eşi Bu da karnı iyi gelirdi. Ayrıca bugün de bilimsel olarak da külden potasyum elementi bedene geliyor. Gibi olarak kullanılıyor, kullanılıyor. Demek ki bakınız külden ne oluyor? Bitki medenaya gelebiliyor meydana gelebiliyor. Burada bir ne var ki? Bir zamanlama meselesi şimdi bırak kalıyor evvelce. Yani bunlar belki biraz zaman olan konular bunlar. Ama Allah dilediği anda bunlar bir anda oluveriyorlar azı cemaatimiz. Oluyorlar. İşte demek ki haz ve Mâle-i ateşi Hazretleri'nin ateşe atılması konusu ki Halen canları yaşıyorlar Urfa'dan falan, Türkiye'mizde Türkiye'mizde o Nemrut'un kalesi halen duruyor. Üstü biraz harabe ama hala yine o kale olduğu gibi duruyor ve o iki macin diye de olduğu gibi hala duruyor yine. Urfa'dan Ateşi düştüğü yerde o da bakın su var şimdi böyle, su var. Hatta o da balıklar var. Ne balığı onlar? İşte ki o odunlar, odunlar, onları Mevlam orada balığa çevirdi. Yani bunlar daha bilimsel olarak çok kadar basit aslında. hüce Mevlam ne yaptı mevlem? Odunları allah Teala balığa çevirdi. Şimdi o suda, o suda hala balıklar devam ediyor. Yani balığın neşli tabi ediyor. Kimse balıklığı yemiyor balıklar. O o balıkları kim yemişse, mutlaka yaşlı başına geliyor, ölüyor yatarlar. Ölüyor. O balıklar da, kaçmıyorlar. Bir yem attı mı, hemen tatlı başı şişiyorlar. Hala bakınız, yani bu bir tarihi gerçek, tarihi gerçek. Elhamdülillah isteyen görebiliyor. Urfa'da, Türkiye'mizde, Elhamdülillah aziz cemaatimiz, hem ateşe düştüğü yer, düştüğündeki su ve balıklar, hale devam ediyorlar. Onun işte devam ediyor. Bence. Şimdi, tabii kısaca inşallah bir de, tevekkül konusu. Bundan ne anlaşılıyor? Eğer bir kişi, yani bizler, eğer Allah-u Teala ta tam tevekkül edebilecek, Allah hakkından yeterli oluyor muhtemelen. Yeterli oluyor bence. Tabii tedbir almak var, önlem almak var. Bunlar da yapılabiliyor. Peygamberimiz önlem aldı. Mesela, hem de kazıldı. Önlem aldı. Ama demek ki, bir insanın elinden, hiçbir şey gelmiyorsa, bir önlem alamıyor, tedbir alamıyor, konu bir şey gelmiyorsa, kul o anda, allah Teala'ya tam tevekkülle bağlansa, hasbiyallahu ve ni'mel vekil, ona kişi devam ederse, çok devam ederse, Allah'ın yeterlidir muhteremler, lilladala fatiha.